...gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... ...Özcan Yüksek... ...ve Coşar Kulaksız. Özcan abi merhaba. Merhaba Coşar. Şimdi bu akşam... İyi gördüm seni. Teşekkür ederim ben zamanı iyi kullanmak için hatır bile <gülüyor> sormuyorum. Bak düşün yani şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Vahşi masalcılar oldum. Evet. Şimdi kusura bakma ben de seni iyi gördüm. Şimdi bu bu hafta yine çok güzel iki tane masalı anlatalım ve çözümleyelim istiyoruz. Ben ilkini hemen başlamak istiyorum. Bu Kolay Şakalar ve Neşeli Bilgelikler Divanı altında Eski Miyan Papuçlar öyküsünü hemen anlatmaya başlıyorum. Kahire'de Ebu Kasım et Tamburi adlı Cimrik'te ün salmış bir eczacı varmış. Zengin olduğu halde bir fakir gibi giyinirmiş. Ama cimriliğini en iyi vurgulayan asıl papuçlarıymış. O kadar eski ve o kadar kötü görünümdeymiş ki bu papuçları. Hatta insanlar şöyle şeyler derlermiş. Bir konuk çağrıldığı yerde çok oturursa bunun Ebu Kasım'ın papuçları gibi ağır derlermiş. Ukalalığıyla tanınmış bir okul hocası nükte yapmaya kalkınca nükte yeteneği Ebu Kasım'ın papuçları gibi kaba derlermiş. Bir hamal ağırlığının altında ezilmiş ise Allah bu yükün sahibinin belasını versin. Bu yük Ebu Kasım'ın papuçları kadar ağır derlermiş. Eğer biri hazmı hazm zor bir yemek yerse Allah beni kurtarsın bu kahrolüsü yemek Ebu Kasım'ın papuçları kadar ağır çıktı dermiş. Böyle atılsözü olacak kadar artık ün salmış bizim Kasım'ın papuçları. Bir gün Ebu Kasım hamama gidiyor. Hamamdaki tellaklar çok zorlanıyor onu yıkamakta. Çünkü çok kir tutmuş durumda her yeri. Bu sırada da artık neredeyse günün sonu geliyor. Ebu Kasım da çıkıyor bakıyor papuçlarını bulmaya bulamıyor. Onların yerine limon sarısı renkte bir çift güzel ayakkabı görüyor. Kendi kendine diyor ki ya çoktan beri böyle bir çift papuç almak istiyordum. Allah bunu gördü bu yüzden de bunları benim önüme herhalde gönderdi düş diye düşünerek alıp giyip gidiyor. Oysa ki kapuçları bir oradaki hamamdaki e, temizlik görevlisi çok kötü koktuğu ve gözüktüğü için temizlik yaparken bir kenara kaldırıyor. Sonra da yerine koymayı unutuyor. Ama aynı gün işte rastlantı bu ya tarih bu ya o bizim şehrin kadısı, Kahire'nin kadısı da o gün orada hamamda. Bunlar da ne ekmetse bizim kadının şeyleri çıkıyor. papuçları çıkıyor. Bunun üzerine tabii kadı çok sinirleniyor. Benim papuçlarım falan nerede derken bir bakıyorlar ki Ebu Kasım'ın ayağında çıktığı meydana çıkıyor. Ebu Kasım aldığı meydana çıkıyor. Bunun üzerine hapse attırıyor Ebu Kasım'ı. Bizim Ebu Kasım hapishanede ölmemek için gardiyanlara, muhafızlara çok yüksek miktarlarda bağış vermek zorunda kalıyor. Ondan sonra tabii hapishaneden de belli bir tazminat ödeyerek çıkmayı başarıyor. Hapishaneden çıkınca bu bütün felaketin nedenini papuçlarına yükleyerek diyor ki Allah belanızı versin deyip Nil Nehri'ne atıyor papuçlarını. Kurtulmak evet. için bunlardan. Yani yine evet. as asıyorsa at kim evet. bilir nere nereden gelecek. Evet işte rastlantı yine talih bu ya. Afrika'dan evet. <gülüyor> Papuçlar Bu sefer de balıkçıların ağlarına takılıyor. Ve bu papuçları böyle yıllarca e, çok tamir ettirdiği ve her tarafından böyle bir süre e, çivi mivi çıktığı için ağlarını da yırtıyorlar. Tabii ki bizimkinin papuçları çok ün saldığı için şey. hemen bakıyorlar. diyor ki bu Ebu Kasım'ın Allah'ın belasını verdiği papuçları Hemen gidiyorlar Ebu Kasım'ın dükkanını basıyorlar. Bu papuçlarla bütün dükkanındaki gül suyu, koku şişelerini haram parça ediyorlar ve dükkanını alt üst ediyorlar. Bir acayip bir zararı uğratıyorlar. Ya bu sefer artık bizim Ebu Kars'ın ben ne yapayım ne yapayım diye kara kara düşünürken diyor ki ya ben en iyisi diyor bunları bahçeme gömeyim. <gülüyor> bahçeme gömeyim burada kimse bulamaz diyor. Ama e, vakti de kendisinden çok şikayetçi olduğu komşularından biri 3 aldığı 3 alma fırsatı bilerek bunun bu gömdüğünü görerek valiye diyor ki Ebu Kars'ın hazine <gülüyor> hazine gömüyor. Onun <gülüyor> üzerine e, vali çağırıyor. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Valla diyor benim papuçları gömüyorum. Ya öyle şey mi olur Ya pabuç mu gömülür diyor. Buna inanılmaz yüklü miktarda para cezası veriyor. Artık Ebu Kasım sakallarını böyle artık şey yaparak ne diyeyim e, yolarak Doğru. yolarak kırlarda dolaşırken diyor ki ya ben diyor en iyisi bunu iyicene uzaklarda bir kanala atayım. Artık kanal da kimse bulamaz, göremez bir şey olmaz kaybolur diyor. Bu sefer de kanalda gidiyor bizim papuçlar Değirmenin bir değirmenin çarklarına takılıyor Ve işleyişini bozuyor Ve ağır bir zarar veriyor Tabii ki de değirmen sahipleri Fark ediyorlar ki bu meşhur Ebu Kasım papuçları hemen Ebu, Ebu Kasım'ı e, şikayet ediyorlar Ve tekrar hapse attırıyorlar Hapisten çıkmak için çok yüklü bir tazminat Ödemek zorunda kalıyor Bizim meşhur Ebu Kasım Artık iyice karamsallığa düşüyor Ebu Kasım Ev, ...evinin taracasına çıkıyor ve artık böyle küsüyor... ...küsüyor papuçlarını arkasına koyuyor. Onu asırttığını dönüyor artık papuçlarını. Allah belasını versin diyor bu papuçların. O sırada da bir komşunun köpeği geliyor taraca ve bir tane papucuda oynamaya başlarken bir dikkatsizlik yapıyor köpek ve aşağıya düşüyor. Şimdi bu papuç sürekli şey olduğu için çivilerle miplerle ne bileyim tamir edildiği için yoldan geçen yaşlı bir adamın kafasına düşüyor ve maalesef onu öldürüyor. Bunun üzerine direkt hapse atıyorlar ve çok ağır bir kan parası ödetiyorlar ve tabii ki de yine canından olmamak için bizim Ebu Kasım hapiste çok yüklü miktarda bahşişler ödemek zorunda kalıyor muhafızlara ve güvenlik ödüyor. Sonra çıkıyor. Artık bu sefer kararı kesin olarak kadının huzuruna gidiyor. Bu işi çözeceğim diye. Kapıçlarını böyle başının üstüne kaldırıyor. Senden artık papuçların bu Ebu Kasım'ın bu papuçların sahibi olmadığını, bunları kim almak isterse onlara devredebileceğimi ve gelecekte onların neden olabileceği felaketlerden sorumlu tuta, tutulamayacağımı fetva vermesini haykırıyor kadıya. <gülüyor> Tabii mahkeme sorununda kadı dair herkes gülmekten yere uvarlanıyor. Bizim Ebu Kasım da yalın ayak mahkeme sorunundan kaçıyor hikayemiz bu kadar. Seni dinliyoruz abi. Yani e, çok güzeldi. Aslında o anlattığın her ayrıntıda bir şey var. E, bir yandan da ben bu binbir binbirgeçeyi e, çözümlemelerini aslında bu coğrafyalara giderek yaptığımı anımsadım. Milli evinde e, bir tekne tutmuştum. Fakat e, ta şeye kadar gitmiştim. Orada Ebu Kasım'ı, diğer bütün teknecileri e, Feluka diyorlar. İşte bizim Filika'nın geçtiği şey orada öğrenmiştim. Evet. Hepsini bakarak anlamaya çalışıyordum. O e, şimdi tabii çok, koşullar çok kötü, e, ülke e, Mısırlılarımız da çöktü olduğu için bunu unutun ama e, binbir gece masalları bir coğrafyaya dayandığı için geniş bir coğrafyaya çok güzel. Gerçeklik tutuşkusunu da çok güçlendiriyor. Masallar gerçeklik sözünü de e, çok güçlendiriyor. Bazı notlar aldım, hatta böyle çizdim, böyle unutmayayım diye e, görüülüyorum bilmiyorum böyle görüyorum ama doğru. dinleyiciler göremeyecek ee, ama göremeyecek evet. Evet. Ee, şimdi bir kere en baştan e, şunu söylemek istiyorum e, Binbir Gece masallarının ve özellikle masallarının ama özellikle Binbir Gece masallarını anlamama yol açan masal bu Kasım'ın e, pabuçları masalıydı ve e, bu Binbir Gece'den dışında bir yerde okumuştum e, ve masalların e, çok bilinmeyen, e, dünyada çok fazla bilinmeyen, yani ilgilenenler dışında e, Zimmer'in bir kitabında bu masalı anlatıyordu. Ve şu cümleyi sürdü, benim, benim çok ilgimi çekti ve ondan sonra da bu Kasım'ın e, popuçları gibi ben her öyküde e, onun peşinden gittim ve e, nereden e, atarsam oradan bana geri döndü. Orada da işte yazgımız Yazgın, senin yazgın, benim yazgın, birbirimizi, ya herkes herkesin yazgısını belirliyor, bunu anlatıyor. Benim yazgım binbir gece masalların peşinden gitmiş gibi oldu ve e, ondan sonra da e, diğer masallar, diğer e, öyküler bunun ardından gittik ve halen de gidiyoruz. İşte birlikte de e, bu programı e, İstanbul, ne İstanbul'a, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya, bütün konu, belki de dünyaya, bütün dünyaya. E, bütün dünyaya anlatıyoruz. Belki de bin bir gece masallarını e, çözümleyen, ayrıntılı çözümleyen ülke Türkiye. Onu diyebilir. Çünkü biz sen biraz daha araştırdın. En azından bu düşüncemi biraz daha doğrulamış oldun. Türkiye'de bir evet. şey yapılınca bu kadar da önemsemiyor. Ne dinliyorlar? İşte Ebu Kasım'ın çarığı gibi bakıyorlar e, <gülüyor> Türkiye'ye de. <gülüyor> evet. Yani önemsemiyorlar. Halbuki Ebu Kasım'ın çarığı önemli. Burada evet. hemen hızlı hızlıca e, resimledim. A var yine, balık var, kurşun var, elek var. Bunun bir, e, bir dakika, bir saniye. Bu heh. diğer diğer hükmümüz. Bunda yok bu. Öyle mi? Ha. E bu kâsımızdayız, yazgıdayız. Evet. Hı. Tamam. Eee o zaman bu ikisi birbirine çok benziyor yalnız. Bak, i̇kisinde de yazgı var. Onu göreceğiz. Eee burada eee zey gül kokusu sıkıyor galiba. Değil mi? Gene bu kâsımda gül kokusu var mıydı? Evet var. İşte yani aslında çok kötü kokan şey aslında e, iyi sonuçlar verebilir anlamına. Yani güzel koku, gül kokusu bu anlama geliyor. Yani e, e, iğrenç gibi gözüken şey aslında e, çok güzel olabilir anlamına gelir. Gene e, bu Türkçe'deki değişle eğitsimsel eee o sırası e, dille konuşursak İngilizce de olabilir. Bu diyalektik düşündüğümüzde bunları biraz daha anlayabiliyoruz. Yani koku, çok kötü kokunun aslında hoş bir şey olduğunu, hayatın hoşluğu olduğunu, yani şöyle düşünün, her şeyin bilindiğini, her şeyin takır takır şeyin genel müdürünün sekretlerinin notları gibi bilerek ona göre yapıldığını görseydik hiç eğlenceli olmazdı. Kimse maçın maçın skorunun ne olacağını bilseydik halen bile gidilmiyor. Bu nasılsa yener diye Bakıyoruz bazen tamam mı? Maçta izlemezlik, yaşamazdık da e, hayatın e, güzelliği bu sürprizler, e, ne olacak demeler, e, e, onun peşinden gidiyoruz. Ne başımıza da ne gelirse bundan geliyor. <gülüyor> şimdi bu şimdi. eski bir hikaye, eski bir e, yaşamın eskiliği e, bütün yeni olma yeniliği de sağlıyor. Yani yeni yaşamın da devam etmesinin e, özü ve kaynağı oluyor. Yaşamın bu bilgeliği, bu e, çeşitliliği, bu birbirine çarpmasıyla meydana gelen olgular. Abi şöyle, evet. Şimdi birincisi dinleyicileri şöyle bir şey söyleyeyim. Biz programdan önce e, Özcan abine notlarımızı alıyoruz. E, o e, notları aldığımız için de bazen e, örüntülü bir düşünme sistemini birbirinin içine geçiyor ama siz bizi anlıyorsunuz artık dinleyiciler. E, şimdi Ben sana şöyle bir soru soracağım. Bu sürekl, bu evet. çabuklar neden sürekli geri geliyor kendisini? Neden kurtulamıyor? Ya o nedir? Ya yani neden? Neden baş, neden başının üzerinde? Neden başının üzerinde tutup atıyor ve herkes gülüyor. Evet. Dolayısıyla o soytarılık tabii ki ayakta olması gereken bir şey evet. niye başının Başın üzerinde? Misin? Yani çok önemli. Evet, e, çünkü e, biri zihin, biri e, beden, biri ayaklar, biri beyin, bunlar birbirini etkiliyor. Yani gittiğimiz bir yer başımıza gelecek olan şeyleri etkiliyor yaptığımız bir şey düşündüğümüz ya da düşünmediğimiz hep bu şekilde baktığımız zaman tek taraflı değil zaten hep böyle e, hep böyle olduğu için bunu vurguluyor yani yaptığımız her şey sonuç yaratıyor. diğer masallardan hep bu bildiğime geliyordu ama burada çok daha güzel çok daha belirgin bir şekilde hatta diğer e, bunu e, diğer masala geçtiğimizde bunu daha da iyi göreceğiz bunları e, hatta ben, örnekleri de var. Evet. Şimdi abi ben e, şimdi eğlenceli, keyifli olmasın. Yani yaşamın güzelliği burada. Tökezlemek yaşamın güzelliği. Ah demek, bilmem ne yapmak, kaçırmak. Evet, başarısızlıklar e... bazen e, hayatta aslında bize iyi evet. de katabilir. Yani bir ya takım tam şey hepsi, tamam, hepsini bütün maçları sen kazanacaksan ben bu maçı niye izleyeyim? Yani bütün e, yani bütün şeyi sen yani o başarısızlık ben de başarısızlıktan şey yapayım ki Başladı olduğu zaman da ellerimi havaya kaldırdım. Şimdi abi şöyle bir şey var. Bu Kasım'ın hem zenginliğini hem de sefaletini simgeleyen şey papuçları aynı anda. Bir de e, ben şunu görüyorum. Bu Kasım zamanı geldiğinde bunlardan kurtulmayı vazgeçmeyi beceremiyor. Yani onlara çok, e, aslında kendi tamam bir yanda yazgısı ama bir yandan da artık böyle hani ne diyebiliriz? Hani böyle bir e, sadık bir köpeğin vardır ama artık doğaya bırakman gerekir ya. Ama sürekli geri gelir ve başına bela açar. Çünkü sen onu zamanında salmamışsın doğaya gibi. Bu sürekli aslında kendisi ihmalleri, e, eylemleri, e, kendi kaderini örüyor. Ve aslında bu kendisine karşı çıkıyor Doğru mu düşünüyorum? Yani aslında isyan ettiği kendisi tam yani öyle de diyebilirsin. Burada asıl olan uğraşıyor, asma çalışıyor atam. Yani çok uğraştığın zaman yani sadece senin yapman ne yaparsan yap sen hayatı belirleyemiyorsun. Yani çok önemli bir insan olabilirsin ama gene belirleyemiyorsun. Çok önemli bir insan olabilirsin fakat belirleyebilirsin. Ee, hayatın zaten e, tatlılığı, güzelliği bu. Başına bir sürü gelen bir sürü şey iyilikler, kötülükler de bu. Yani Sadece iyi şeyler olsun dediğin zaman da onlar sana gelmeyecek. Çünkü evet. senin hayatını herkes birbirine beliriyor. Ben senin hayatını biliyorum. Sen benim hayatımı biliyorsun. Bu neşeli de belirlenebilir. Bundan neşe alabilirsin. Yani e, başına gelen şey çok ölümcül bir şey değilse e, bundan güleriz. Başka Gülmeyiz zaten öbür türlü. Bir, doğru, e, doğru. Otomata gireriz. Otomattan basarız. Ne gelecek? Basıyoruz. Bilmem. Diyet kola gelecek. Yani... <gülüyor> Tabii <gülüyor> e, e, yani evet. şöyle bir şey var aslında. Ne diyebiliriz? Yani Ebu Kasım'ın başına gelen şeyler aslında modern çağda insanların hep bu kötü başımıza kötü bir bela gelmesin e, ne diyeyim saplantısı, modern saplantıdan dolayı. Çünkü bilirsin sen de bir takım evet doğu kültürlerinde veya her şeyi doğu... kontrol etmek istiyorlar. Evet, her şeyi kontrol etmek Spreş. Sprit shit mi deniyorlar bu İngilizce Peki. böyle. Yani şey. Evet yani hayatı yani böyle bir... sitülara ayrılıyor. Hayatı, hayatın gibi... kendisi aslında böyle olmuyor. Şimdi hiç mesela bir olmuyor. takım böyle kabilelerde uzak işte Hindistan falan olabilir tam hatırlayamıyorum. Bir takım ritüeller var. Çocuklar gençti genç olurken ergen olurken kötülüğe karşı alıştırılıyorlar ritüellerle bir takım. Şimdi tam onların hangileri olduğunu bilmiyorum hatırlayamıyorum ama bir yerlerde okumuştum. Çünkü neden bağışıklık kazansın diye. Ya yani çünkü insan sürekli hayal kırıklığı yaşıyor modern çağda. Ya benim başıma kötü bir şey gelmemeli. Ya yani neden gelmemeli ki? Kötü bir şey gelmezse iyi bir şeyin kıymetini de bilemez hale geliyoruz. Aslında bence burada anlatılmaya çalışan bir yandan da bu isyankarlığın anlamsızlığı. Ya yani sen hani bunu bir türlü kabullenememek. Bu ritüelleri bence modern çağda yitirmiş durumdayız. Yani bence bir ne diyeyim bir ergenlik bir olgunluğa geçişimiz yok oldu. Yani bir eğitim sisteminde bunun verdiğini hiç düşünmüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Yani biz kötülüğe bağışıklık kazanmaktansa kötülüğü e, görmemezlikten gelmeyi yeğleyen bir e, topluluk haline geldik. Ne dersin? Çok böyle sistematik olduğumuzda büyük bir avantaj elde ediyoruz. ama Büyük bir dezavantaj da elde ediyoruz. Kuşkusuz e, yaşamda, hayatta kalabilmek, yaşam yaşayabilmek için sağlıklı olmak, gayri nizami şeyler yapmamak... E, Kötü şeyler yememek, şunlar bunlar ama bizim gibi Türkiye gibi her an bir acayiplik olan, <gülüyor> her an e, yani e, saati bile değiştirebilir. Yani sabahın, sabah artık bu saatten sonra sabah bu daha geç başlayacak ya da daha erken başlayacak diyerekten senin yani şeyini bile hayatını bile karartabilirlerken Buralarda Ebu Kasım'ın öyküsü bizim işimize yarıyor. Her şeye evet. alışık oluyor. Kim bilir ne olabilir? Kim bilir yani? Doğru, doğru. Yani, yani buna çok, bunu hazırlıklı olmak bunu, evet buna hazırlıklı, her şeye hazırlıklı olamayabiliriz ama en azından kendimizi mental olarak karşımızı bazı hoşumuza gitmeyen talihsiz şeyler gelebileceğine karşı terkin edebiliriz. Ve buna karşı evet. kendimizi yetiştirebiliriz. Bir de ben son olarak şunu söylemek istiyorum bununla ilgili. Sonra diğer hikaye 5 dakika kaldı. Başlayıp gelecek hafta devam ederiz. Abi Bence burada yine yazgıdan bahsediyoruz. Bu çok önemli bu masal. Ve ben şunu görüyorum. Sadece eylemlerimiz değil, ihmallerimiz de yani hep başından beri söylediğimiz yaptıklarımız değil yapmadıklarımız da bizim yazgımız oluyor. oluyor. Yapmamak tabii. Yapmamak, yani, yani. yapmamak da bu. bu... Frene, basma, frene basmadığın zaman da bir şey yapmamış oluyorsun ve e, önündeki E, bisiklet diye çarpıyorsun. O yüzden de tekrar bunu e, bence bu masanın içinde işliyor gizleden, gizleye. Evet. İhmal ve eylem yazgımız oluştu. Sadece eylem diye yaptığımız şeylerden sorumlu değiliz. Yapmadıklarımız da sorumluyuz. E bu Kasım tam bunu gösteriyor aslında bize. Evet, i̇kisi de eylem. İkisi Yapama de. Eylem. Yani, evet. ka ben karışmıyorum. Eylem de, de i̇hmal zamanda. de eylem. Ben, beni bilgilendirmiyor. Ben bu beni gelmiyor da ben karışmıyorum. Şimdi ben bu sokaktan geçmiyorum. Şimdi Bu işlere girmeyin dediğin zaman o aslında senin tepene biniyor yani bu ben sen uğraşmıyorsun ama o senin kafana geliyor emekliysen e, enflasyon e, artıyor ama senin emekli maaşın artmıyor sen sen ödemişin örneğin bu, bunu bile yok sen ne kadar e, olaylara girmeyeyim diyorsun ama olaylar senin içine giriyor doğru şimdi abi bu yazgıyla ilgili sen şimdi son dört dakikamız ama bu şeyhin öyküsünü anlatmak için çok kısa bir zaman. Ben başlayabilirim bitiremeyebilirim. Zaten çözünülecek zaman da kalmayacak. Yazgıyla ilgili ya da bu masalla ilgili söylemek istediğiniz şeyler varsa onu işlerim şeyhin öyküsünü ki o şeyhin öyküsü de bu, bu masada cimrilik bir alt e, mesaj. Şeyhin öyküsünde de Demek cimrilik. cimrilik. Cim, orada da cömertlik. Tam tersi. O yüzden bu iki masalı seçmiştik bu hafta ama anladığım kadarıyla biz ya bir saat bize zaman versinler Ya da dinleyiciler alışsın bize her hafta böyle bir arkası yarın gibi dinlemeye Vallahi kusura bakmasınlar. Ee, yani son üç dakikada bence abi biz e, şehin öyküsüne geçmeyelim istersen. Tamam. Çok, çok tamam, sıkıcı. Evet. Bence çok bu güzel, ya, e, çok güzel bir masal. Çok masallı. güzel bir masal. Cömert. Yani evet. asla şöyle bir not verebiliriz, e, mesaj verebiliriz, meraklandırabiliriz. Bence zaten merak hep burada masallarda yaşadığımız gibi zaten yaşamın dörtüsü. Merak Öyle. olmazsa zaten yaşamayız da. Yaşamayız yani. Yaşamayız da. yani zaten nasıl öleceğimizi de... Kapıyı bile açmayız. Kapıyı açmayacağımız <gülüyor> gibi ö... ne, neden öleceğimizi merak etmezsek de yaşayamayız işin tuhafı. Evet, evet. evet. Ee, o yüzden de burada şunu merak ettirmeye çalışacağız e, dinleyicilere. Gerçekten zenginlik nedir? Ya bu masalın bir, bir sonraki hafta anlatacağımız masalın ana e, teması, ana e, cümlesi zenginlik nedir arkadaşlar? Zenginlik nedir? Sen belki de evet belki de sen fakirsin ama asıl zenginsensin. Belki de sen zenginsin. Türkiye'nin en zengini onlardan biri ama belki de sen yoksulsun. Evet. Yani burada yani. burada gerçek zenginliğin e, nasıl elde edildiğini anlatan bence en muhteşem masallardan biri. Bu bu masal, eee Şehin öyküsü yine Harun Reşit'in Bağdat Köprüsü'ndeki rastlantılarındaki 5 tane rastlantı vardı dinleyicileri ve sana tekrarlı hatırlatayım. Genç adamın öyküsü vardı hatırlarsanız. Bedensel aşk. Hatta bir kafa yeme sahnesi vardı böyle. Gül yabani böyle ee, kafa yiyordu falan. <gülüyor> Orada biliyorsun o zaten kendisinin kafasını yemesiydi. Genç adamın kendi kafasını yemesiydi. Orada sonra körün öyküsü vardı. Körün öyküsünde de ee, şunu hatırlatalım. Aç gözlü kör ederdi. Eee, ana tema. Yani merak edenler... Post. Aç gözlüğü görmez. Kör olur evet. yani. Evet. Ee, o yüzden onu da e, merak edenler e, dinleyebilirler podcast'ten ve bizim gelecek hafta üzerine duracağımız şehin öyküsü orada da masalımız şöyle başlıyor Harun Reşit yine bu köprü üzerinde yani bir gün işte celladı Mansur e, ve e, Cafer'le Evet. Cafer el ile işte ile kılık kıyafet değiştirip Bağdat Köprüsü'nde gezintiye çıkıyor. Bakalım halk ne yapıyor falan diye. O sırada işte, işte dilenci, kör dilenci bilmem ne falan karşılaştırırken gelecek hafta anlatacağımız masaldaki bir bakıyor uzakta bir şeyh var. Ve bu şeyh inanılmaz bonkör ve inanılmaz güzel şeyler dağıtıyor. Cafer e diyor ki, Cafer diyor bunu diyor çağır. Yarın gelsin saraya anlatsın bakalım nasıl oluyormuş benden daha bonkör, benden daha servet sahibi gibi bir insan bu dünyada nasıl oluyormuş bir öğrenelim diyor ve masalımız öyle başlayacak. Bu haftalık bu kadar demek durumundayız. Gelecek hafta buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız.